찍갔을 때 Merhaba kainat. Bugün 27 Eylül Salı, yıl 2011, ay 9, gün 270, Hızır 145. 1432 Hicri Şevval 29, 1427 Rumi Eylül 14. Preveze Zaferi 1538. Günün Tarihi. 10 yıl önce bugün 27 Eylül 2001'de kaptan, avukat, yazar, profesör, doktor Gündüz Aybay İstanbul'da vefat etti yemek listesi gün 270 yaprak dolması zeytinyağlı bakla salata ve muhallebi büyük saatli marif takvimi <gülüyor> I'm moving paper fantasies Listening for the little lies With supreme visions of lonely truths Somewhere inside something there is a rush of greatness Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on film Silence tells me secretly hey. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Açık Gazete haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını da yaptık. Ömer Madrem, Ayrılgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet bir haber çok eski bir tarih. 1968'de müzikal, her müzikali açılışını yapmış Londra'da Shaftesbury Tiyatrosu'nda. Ve 1998 temsil vermiş gösteri yapıldıktan sonra 1973'te kapatılmak zorunda kalmış. Çünkü çatısı çökmüş binanın. O zamana kadar 68'den 73'e kadar yani bu 27 değil 68'den Temmuz 73'e kadar da oynamış tarihin en başarılı müzikallerinden biri olduğu da görülüyor anlaşılan. Biz de o müzikalden bunu anmak için Let the sun shine in. Bırak içeri müzik gün müzi güneşe girsin. Evet müzikle beraber. Ee, bugün ayrıca Dünya Turizm Günüymüş uluslararası alanda onu da belirtelim. Bir de tarihi bazı şeylere bakacak olursak 1995'te bugün Matil Manukyan, genel ev sahibi, vergi rekormeni. Onun otomobilinde bir patlama olmuş ve Manukyan ağır yaralanırken şoförü ölmüş. Böyle bir olayın da yıl dönümü. Pre Preveze Zaferi ile birlikte böyle şeyler de var. 1998'de de Google web sitesi açılmış ilk defa. Şimdi Google ile ilgili önemli iddialar da ortaya çıkmaya başladı bu tekel olmasına tek bir güç olmasına engel bazı kurallar çıkarmak istiyormuş engel kuralları kaldırmak istiyormuş yani tekelleşmenin önünü açmak önünü açmak istiyormuş Google Onun üzerinde de şimdiye kadar hep demokratlarla işbirliği yaptığı halde şimdi en sadece Cumhuriyetçi takımla işbirliği yaptığına dair söylentiler, daha doğrusu haberler var. Bakarız. Ayrıca 2000 yılında bugün James Joyce'un İrlanda'lı James Joyce'un romanı Ulysses'den uyarlanan filme İrlanda'dan İrlanda'da getirilen yasak 33 yıl sonra kalkmış. 2000'de kalkmış yasak. 1909 1905'te de der Fizik adlı fizik dergisinde Albert Einstein'ın bir makalesi yayınlamış. Fizik yayınlamış. günceleri mi ne oluyor? Fizik güncel ya da Annals işte. Evet. Yıllıkları filan. Yıllıkları evet aslında. Fizik yıllıklarında Albert Einstein'ın makalesi bir Maddenin süre durumu, inerşe durumu onun enerjisine bağlı mıdır? Enerji içeriğine bağlı mıdır diye makalesi yayınlamış. Orada da E eşittir mc kare formülüne ilk defa yer veriliyormuş. Şimdi onun aşıldığı gibi görece relati... Onunla ilgili çelişkili haberler var. Değineriz yeri geldiğinde. Evet. Evet haberler bunlar 1891'de de Ivan Goncharov ölmüş Hoblomov'un Hoblomov adlı klasik eserin yazarı. Evet haberlere bakacak olursak bu anmalardan sonra Siirt ve Ankara'nın ardından PKK'nın bir saldırısı da bu kez Batman'da can almış. iki sivil, iki ölü, bir polis, üçte yaralı var. Akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Körük Caddesi'nde devriye görevi yapan polis aracına silahlı saldırı olmuş. Bu gazetelere yetişmemiş anladığım kadarıyla. Evet, beş saatte gerçekleştiği beş saatte için. Onu ıı, takip edeceğiz. Kenya Nobel Barış Ödülü sahibi Maat Hai. Ağaçların kurtarıcısı diye de unvanı var. 71 yaşında hayata veda etti. Önemli bir mücadeleci. Çok önemli. Hem çevre hem insan hakları konusunda. Ve Afrika'dan ilk ödül alan Nobel Barış ödülü alan kadındı. Ee, önemli şey haberleri var. Tayfun Filipinleri vurmaya devam ediyor Nesat Tayfun'u Dünyanın e, erimesine, buzların erimesine dair çok net Himalayalardan ku, kuzey kutbuna kadar açıkça tehlikeler ortaya çıktı. Yolunda haberler var Orissa'da Hindistan Hindistan'da Hindistan Times'ın haberi bu Orissa'da ağır son yağmurları en az 59 kişi öldürmüş, çok sayıda kayıp var. Bir durumu, bir har eyaletin durumu kötü deniyor. Türkiye'de de köylüle eh, Hes meydan savaşı veriliyor Erzurum'un Tortum ilçesinde. İnanılmaz görüntüler var, videolardan. Kadınların başta olduğu. İş makinelerini de sokmamaya çalışıyorlar ve ele geçiriyorlar köylüler. Onun manzaraları var. Bolivya'dan bazı haberler var. Ee, çevreyle ilgili gene Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Suriye'den e, yeni operasyonlar ve ölüm haberleri geliyor. Ottawa'dan da önemli bir, Kanada'dan da... Evet, bu... Iı, o oturma eylemleri devam ediyor. Bitümen petrolleri. Bitümen petrolleri. Evet, mutlum Tarsens e, çevirisini. Bitümen nin e, üretilip de daha sonra ABD'ye boru hatları yoluyla ihraç edilmesini protesto eden 200 e, kişiden yarısı neredeyse tutuklanmış hatta. E, durum böyle isterseniz başlayalım. Öncelikle bu şey haberini vererek başlamakta. Fayda var Dün akşamki yeni e, çatışma haberini vermekte fayda var. Gazetelere yetişemeyen bu sabah örneğin Radikal Gazetesi'nde bunun ayrıntıları e, yer alıyor. Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi Aydın Konak Kavşağı'nda. Ee, Radikal'in internet, internet, internet sayfasında. Evet. Sitesinden Bakıyorum. Evet. E, polis ekipleri ve Sivil vatandaşlar üzerine otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı deniliyor haberde. Yani bir otomobilden ateş açılmış. E, saldırıda bir polis yaralanmış. 35 yaşlarında 8 aylık hamile bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetmiş. Valilikten yapılan açıklamada ölen kadının karnındaki bebeğin sağ olarak kurtarıldığı ve yaşıtılmaya çalışıldığı belirtilmiş. Yani korkunç detaylar hakikaten. Yani hakikaten hemen kapatıp insanın kaçacağı geliyor yani. 35 Aynı yaşında, halde, 8, 8 yaşındaki bir hamile kadın, kadın ölüyor. Evet, bir çocuğu da ölüyor, 6 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğu yaralanıyor, baba yaralanıyor. Babanın durumu ağırmış, 40 yaşlarında özel bir hastanede yoğun bakım altındaymış. Açıklamada yine valilik açıklamasında yapılan takip ve operasyon sonucu saldırıyı düzenleyenlerden üçü öldürülmüş. ...operasyonu iki güvenlik görevlisinde... ...hafif yaralandığı belirtiliyor. Çapraz ateşte kaldığı söyleniyor. Haberde iki ateş arasında... ...kaldığı söyleniyor bu ailenin. Evet. Ne diyeceğini hakikaten... ...bilemediği durumların... ...sık sık gelmesi... ...karşı karşıya kaldığımız ve gittikçe de... ...artması gibi bir durumla... ...karşı karşıyayız. Böyle... Evet, devam ediyor yani bütün bu özür dilemelere filan rağmen PKK saldırıları dört bir taraftan devam ediyor ve çok sayıda sivilin hayatını evet, alıyor. Evet şehirlerde e, devam ediyor. Öncelikle bugün ayrıca Kızılay'daki bomba eylemini gerçekleştiren saldırganın intihar eyleminde bulunabileceği ihtimali üzerine alarma geçti diye bir haber var. Arzu Yıldız'ın haberi Ankara Kumrular Sokağı'nda e, paydos sırasında sigara molasında öldürülen kanlı olaylar insanların öldürüldüğü gençlerin ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırganın intihar saldırısı yapabileceği ihtimalini yüksek bulan Ankara Emniyeti bütün birimleri uyarmış. Üç ayda iki bombalama eylemi gerçekleştiği, gerçekleştirdiği belirtiliyor teknik takipte iki ayrı sürücü belgesi ve dört kimlik belgesi kullandı ve yardım aldığı da ortaya çıktı diye bir haber var. Evet. Bu arada e, gözaltı haberleri de var. Bunları da verelim. Evet. Onlar Önemlidir. da devam ediyor. E, İzmir'de geçen hafta gözaltına alınan çoğunluğu BDP yöneticisi 34 Kürt siyasetçiden 30 tutuklandı şeklinde verilmiş Özgür Gündem gazetesinde. Dersim'de Dakat Başkanı Aysel Doğan, Belediye Meclis Üyesi Nuray Atmeca, BDP eski il başkanı Eş başkanı Amber Kurtgözü Bakıray ile BDP il yöneticisi Nebin Balta gözaltına alındı deniliyor. Siirt Pervari'de veya Sert Pervari diye verilmiş. Melenoluk köyüne baskın düzenleyen asker 21 köylüyü gözaltına aldı diyor. Ee, bu şekilde ama haberin başlığı ilginç bu Haber birinci sayfadan verirken durmak yok soykırım'a devam şeklinde verilmiş. Bu da herhalde kavramların içinin boşaltılmasına yol açabilecek derecede bir başlık. Yani gözaltı ve tutuklamaları soykırım olarak mı? Evet. Yani onları e, eleştirebilirsiniz ama hani başka şeylerle de karıştırmamak lazım. Soykırımda öyle içi kolay kolay boşalabilecek kavram değil çünkü. Her neyse e, şeye dönelim ama bu o, Siirt Perverde yaşanan e, saldırı sonrası yapılan bazı gözaltılar var. E, köyde işte Örneğin Milliyet Gazetesi'nde şu şekilde verilmiş bu haber. Ee, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyü jandarma karakoluna düzenledikleri saldırının ardından kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar aralıksız devam ediyor denmiş. Sonra da jandarmanın sabah saatlerinde Belenoluk köyünü düzenlediği operasyonda yardım ve yataklık iddiasıyla 14 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Haberin başlığı ise şu şekilde işbirlikçileri köyde çıktı anlamadım bunu. Haberin başlığı işbirlikçileri köyde çıktı şeklinde atılmış. Yani e, tamam ıı, yardım ve yataklık vesaire gibi şeyler ama silahla gelip de köye biz şunu alıyoruz veya bunu yapıyoruz e, diyen insanları da hani e, başka çareniz olmayabilir, hayır deme şansınız fazla olmayabilir. Evet, olayları kesinlikle daha derinlemesine bir şekilde ele almakta yarar olabilir doğrusu. Yani bu çok meclisin açılmasına dört gün kala bir yanıyla müthiş bir gerginliğinde ve terör, resmen terör diyebileceğimiz, gerçek anlamda terör diyebileceğimiz saldırılarında bir yanından devam ettiği bir çok gergin iç savaş şey düşündüren günler var. Öte yandan Siirt'teki bu belen uluk jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda ölen altı askerin toprağa verilmesi sırasında da cenazede bir gerginlik olduğu haberleri var. İzmirli Erturgay'ın ailesi cenaze töreninde PKK mecliste yurtseverler hapiste şeklinde bir slogan atılmış. Pek Turgay'ın yakınları da vatan hainleri siz dersiniz diye bağırmış, sizsiniz diye. Bu siyaset işi değil demiş Turgay'ın ailesi. Başbakan'a Demirtaş'a söyleyin oğlumuzu, gencimizi geri versin. Şırnak'ta defnedilen Recep Gökün halasınınsa PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olduğu, babasının köy korucusu olduğu öğrenilmiş. Ya yani bence bundan daha aslında tipik ve mikrokozmos diye alabileceğimiz bir olay yok. Sence de öyle değil mi? Ben de aynı habere bakıyorum şu anda ee, akşam gazetesinde. Yani Şırnak'ta öldürülmüş, evet, defnedilmiş e, daha doğrusu Siirt'te öldürüldükten jandarma sonra. Jandarma onbaşı Recep Gök, ee, babası köy kurucusuymuş, halası ise PKK'nın daha kadrosunun yönetici olduğu ortaya çıktı şeklinde verilmiş akşam gazetesinde. Tam da bu yaşadığımız durumu bundan daha net olarak... Yani işte yaşadığımız durumun aslında anlamsızlığına bundan daha iyi hakikaten şahitlik edebilecek bir Hiç haber bir bulmak zorunda. Hiçbir şey olamaz zor. yani. Evet. Askerlerden biri Önder Turgay, Aslen Mardinli. Cami önüne gelen bir grup, o defnedilirken. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diye stogan atmış. Bir siyasi gösteri haline getirmişler orayı, cenazeyi yani. Turgay'ın yakınları da iyilik yapmak istiyorsanız dua edin lütfen diyerek grubu susturmaya çalıştı diye pek çok gazetede var bu haber. Turgay'ın cenazesi kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak askeri top arabasına konmuş. Bu sırada Türk bayrakları açan bir grup PKK mecliste yurtseverler hapiste diye bağırınca slogan atınca vatan hainleri sizsiniz diye bağırmış sinirlenen bir grup. Turgay'ın bir yakını da taşkınlık yapmayın bu parti meselesi değil. Başbakan'a da Selahattin Demirtaş'a da sesleniyorum. Gelsinler gencimi, oğlumu geri versinler demiş. Evet. Yani Şırnaklı askerin inanılmaz öyküsü de aynı şekilde. Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa veriliyor. Recep Gök 20 yaşında jandarma onbaşı. Babası Hüseyin Gök Akçay yol köyünde geçici köy korucusu halası Emine Gökse 20 yıl önce PKK'ya katılmak üzere dağa çıkmış. Üst düzey sorumlularındanmış ve örgütte Rujen Jirki kod adını kullanıyormuş. Diye geçiyor haberde. Bu arada e, bugün yeni bir teskeres sınır ötesi operasyonu konusunda hükümete yetki veren yeni bir teskereni Meclise gelmesi, meclis açıldıktan sonra ilk görüşülen kanunlardan biri olması gündemde. Daha doğrusu öyle olacak. Dün Bakanlar Kurulu'nda imzalanmış, 17 Ekim'de yetki süresi sona eriyormuş. Kuzey Irak ve mücavirinde kara harekatının yapılmasını öngören teskere imkan tanıyan teskere bu süreyi bir yıl daha uzatacak yeni bir tezkere dün Bakanlar Kurulu'nda imzalanmış. Yani. Bu kara harekat bugüne kadar veya başka harekatlar kaç tane oldu? Ben bilmiyorum. Bayağı çözüm oluyorlar ama öyle gözüküyor. Evet bu çözüm olmadığı aşikar fakat bu konuda da sar ediliyor. Büyük bir direnç gösteriliyor bununla da. Evet. Ee, e şey, bence günün hakikaten mana ve ehemmiyetini en iyi belirten... Olaylar bunlar işte Şırnaklı As, Jandarma Onbaşı Recep Gök'ün 20 yaşında Ve cenazede yaşanan Sloganların durumu da çok Yani içinde bulunduğumuz Gerçek kaotik durumu daha iyi izah edecek Hiç, Çok az şey olabilirdi Belki bir de e, Belenoluk Jandarma Karakolu Komutanı As Subay Kıdemli Başçamış Erdal Can Bulat'ın Kardeşinin sözü de anlamlı olur, sayılabilir. Her şey yarım kaldı demiş Mustafa Cemblat. Evet durum bu. Bu arada birkaç tane de şey haber verelim, bölgeyle bağlantı kuralım daha geniş. Ee, İsrail e, ile Türkiye'nin yakın zamanda yaptığı bazı e, açıklamalar var. Başbakanın yaptığı bazı açıklamalar var. İşte CNN'e verdiği bir röportaj var mesela. İşte İsrail yüz binlerce Filistinli'yi öldürüyor. Belgeleyin Filistin saldırılarında ne kadar İsrail'i öldürülmüş. İsrail soykırımı kullanarak her zaman mağdurmuş gibi davranıyor gibi sözler sarf etmişti. Başbakan Erdoğan CNN'e verdiği mülakatta. İsrail'den buna bir tepki gelmiş ama asıl birkaç yerde benim de gözüme çarpan hani Türkiye şu anda kendi içinde Kürt vatandaşlarıyla yaşadığı, Zorun ortada iken bu gibi yorumlar yapması pek de uygun kaçmayabilir. Ee, önce evini temizle diyebilirler insana şeklinde yorumlarda uluslararası basına geliyordu zaten Netanyahu da cevap vermiş. Evet çok çirkin ve yalan bunlar söyledikleri demiş. Gayet sert bir. Açıklamada. Cevabı. Yani Netanyahu'nun açıklamasını sonuçta ciddi almak durumunda değiliz ama şeyi ciddi almak durumundayız yani herkes e, bu gibi eleştiriler yaparken e, ama yapmaya yani, engel değil ama e, önce şeyi de beklerler kendi evini hakikaten bir düzenlemeyi de beklerler. Erdoğan'ın e, şeyini verdiğimiz için Netanyahu'nun cevabını da tabi vermek, vermek durumundayız dengeli bir şekilde ve. Evet, yani o da CNN International'a röportaj veren, yani mülakat veren Erdoğan'ın sözlerine Jerusalem Post gazetesine verdiği bir demeçte cevap vermiş. Bu çirkin iddiaların gerçekle alakası yok. Soykırımı kullanmıyoruz. Filistin terörizminden binlerce İsrailli öldü demiş bu açıklama. Bu açıklamayı bir Türk liderden duymak üzüntü verici demiş. Filistin terörizmi falan gibi de ilginç şeyler kullanmış. Evet. Evet yani. Oradan işte. bir etnisite öyle bir toptan yakıştırma yapmış o da. O da ilginç. Yani neyse ilginçtir aslında Netanyahu'dan geldiği için ama. Hayır ama bu bu konuşma da aslında bu, bu atışma da aslında atışma diyebilirsek buna bu da dünyanın uluslararası durumuna da ışık tutan. Küçük bir şey, sembol olarak kabul edilebilir bütün kullanılan kavramların evet bu kavram... alt üst edildi ve bu, tamamen boşaltıldı. İçinin yani. boşaltıldı değil evet. mi? Evet. O çok büyük bir tehlike aslında. Ee, hani bu İspanya'da zamanında e, demokrasi hemen şimdi hareketi başlarken yazdıkları manifestoda maddelerden bir tanesi kelimeleri geri, geri almaktı. Geri istiyoruz diye. Evet, Hakikaten alacağız. önemli yoksa e, anlamsızlaşıyor. İnsanlar bir süre sonra neden bahsettiklerini bilmez hale geliyorlar. Evet bugün çok ilginç üç örneğine birden rastladık. işte önce Özgür Gündem gazetesi günün bilançosu 28 gözaltı 30 tutuklama deyince Kürt siyaseti üzerindeki gözaltı ve tutuklama furyası sürüyor haberinde. Durmak yok, soykırıma devam diye. Ki şey doğru. Yani haber doğru. Haber Aslında doğru. son derece eleştirilecek, haberi yapılacak. İşte bir yandan müzakere edileceği söyleniyor. Bir yandan müzakere edilecek etme potansiyeli olan siyasetçileri diğer elle tutukluyor. Devlet ve hükümet veya hükümetli devlet en azından. Böyle bir süreç işlerken... Bunun haber yapılması, birinci tarifadan verilmesi falan son derece normal ama başlık o şekilde atıldığı zaman o haberin de içi boşalmış oluyor. Tamamen. Ya hiçbir e, anlam ifade etmiyor. Çünkü soykırım tıpkı bunlar böyle benim de öteden beri düşündüğüm şeylerden biridir bu. Açlık grevi gibi son tahlilde ancak son analizde son noktada kullanılabilecek bir şeyi olur Kelimeyi. olmaz. Kelimeyi. Ve eylemi olur olmaz kullanmak müthiş bir şey yaratıyor mesela. Yıllardan beri bunun çeşitli örneklerini çeşitli ülkelerde de gördüğümüz. Yani soykırım üç günlük, eylemi. Üç günlük açlık krevi. Kastettiğiniz eyle, eylem soykırımın kendisi değil o kelimeyi kullanmak. Kelimeyi kullanmak. Yani evet. Açlık krevini de mesela ben bir günlüğüne evet. açlık grevine giriyorum deyip, diyen pek çok sayıda insanlar da vardı. Bütünüyle olayı. Bir ölümle kalım arasındaki o çok ince noktayı birdenbire tamamen ortadan kaldıran, muğlaklaştıran bir şey. Şimdi soykırım yeryüzünde insanların yaratmış olduğu en önemli, en ağır olaylardan biri böyle tutuklamalar için haklı olarak itiraz ettiğiniz bir tutuklamalara soykırım yaftasını taktığınız anda olayın, ...anlamı bütün ağırlığını kaybediyor. Aynı şekilde Hayır işte... ondan sonra soykırma ne de diyeceksiniz... Evet. E, ...durumu e, oluşuyor. E, ve de şey yani... ...bu şekilde başlıklar atıldığı zaman... ...mesela haberin değeri de direkt... E, ...düşebiliyor maalesef. E, yani bu... ...tabiri kullanmadan... ...bu haber yapıldığı zaman daha değersiz olmuyor... Önemli, önemli kılmak için böyle şeyler kullanmaya pek gerek yok. Kavramların içini boşaltmaya pek gerek yok diye düşünüyorum ben mesela. Erdoğan da yüz binlerce Filistinli öldürüyor deyip. O da benzer bir şeye imza atıyor. İmza atıyor, evet. atıyor ve soykırımı kullanarak bu sefer de holokostu kastediyor. Her zaman mağdurmuş gibi davranıyor diye de. O da e, tabii şöyle bir şey var hani. E, ayıp. Öyle bir açıklama yapılması. Buna karşılıkta Netanyahu'dan gelen de cevabı açıklamada Filistin terörizmi diye bir şeyden bahsediyor. Karşılıklı böyle bir evet. e, kavramların içinin boşaltılması süreci işleyip duruyor. E, bir de şöyle bir şey var. Mesela e, Bir Gün Gazetesi bugün bence daha iyi vermiş bu haberi. Önemli bir, onu da aktaralım. Ee, Başbakan Erdoğan'ın siyasetle müzakere terörle mücadele açıklaması çelişkilerle dolu deniliyor Bir Gün Gazetesi maşet haberinin altında Kürt siyasetçileri yönelik son 6 aydır devam eden operasyonlarda 3796 siyasetçi gözaltına alındı 1.484 ise tutuklandı bu da bilen çok önemli evet önemli Tabii bir de e, canın da bize gönderdiği notlar arasında dikkatimizi çektiği bir şey var Erdoğan bu şekilde suçluyor ama İsrail'den de Filistinli Abir Arami'nin ailesine tazminat ödemesi kararı da çıkmış İsrail mahkemesinden. 2007'de şeker almaya gittiği sırada İsrail sınır güvenliğinin silahından çıkan kurşunla vurulup ölmüş. Sadece 10 yaşında Habir'in ailesine dün İsrail Mahkemesi 430 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmiş. Böyle... Elbette ki giden canı e, yerine getirecek bir şey değil. Karar değil bu ama. E, ama gayet de çıkmış. önemli. bir şey var hani öldürenler hakkında ne olmuş bir e, onu da araştırmak gerekir. Yani sadece tazminat ödemekse o kan parası oluyor. O farklı bir şey ama öldürenler hakkında bir e, cezayı yaptırım uygulanmış mı? ona bakılması da gerekiyor. Yani şimdiden aslında onu veriyoruz ama biraz eksik veriyoruz. Detayını doldurmaya çalışalım ilerleyen günlerde. Evet bakalım ben de göremedim bunu ama öyle bir haber de vardı evet. Peki ara verelim şimdi. Onun ondan sonra devam edeceğiz. Açık gazte Yalnız Örümcek, Lassa de la Sela. De Sela Pardon. ya da sadece kısaca Lassa diye bilinen Amerikalı şarkıcı ve bestecinin 1972'de bugün doğmuş olduğunu belirtelim. Kendisi geçen yıl genç yaşında hayata veda etmişti. Onu da bu şekilde andık doğum gününde. Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com devam ediyor. Açık Gazete. Şimdi bu meclisin açılmasına da az günler kala. Şey Artışmaları da var hala netleşmedi ama BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Yani Dadusu Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasa kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden randevu istemiş. Başkanlığını Ömer Çelik'in yaptığı AKP heyeti Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP Milliyetçi Hareket Partisi'ne randevu talebini içeren mektup göndermiş. Ama BDP'ye göndermemiş. Onların çünkü yemin töreni henüz tamamlanmadığı için... Ama öyle bir e, ayrıma kendi içinde neden girmiş? Neye göre öyle bir şey mi varmış? Ben de anlamadım. Merak da ettim doğrusu. BDP'ye mektup gidip gitmeyeceği ise belirsiz deniyor. Yani niye öyle bilmiyorum. Fakat öte yandan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Meclis e, KCK yürütme konusu, e, meclise e, KCK'dan meclise gitmemeleri konusunda tehdit aldıkları şeklindeki gazetede dün taraf gazetesinde vardı ve bunu aslında biz de vermiştik taraf gazetesine dayanarak böyle bir tehdit aldıklarını reddetmiş ve İstifa ederim demiş. Kanıtlanırsa. Kanıtlanırsa. CNN Türkiye yaptığı bir açıklamada hükümetten MHP'den herkesten tehdit aldık ama KCK'dan tehdit görmedik. Açıklamayı ispat etsinler istifa ederim demiş. Meclise dönüp dönmeyi dönüp dönmemeyi tartışacakları grup toplantısı ise yarına ertelenmiş. Ama tabi bu Batman'daki olaylardan önceydi. Şimdi daha da mı ertelenir bilemiyorum. Daha henüz bir karar verilebilmiş değil. Ya genel eğilim ama şu ana kadar gözüken çeşitli açıklamalarda peki dönme yolunda bugün en son dün de başka gazetelerde başka BDP'li vekillerin açıklamaları vardı. bugün Leyla Zananın oral çalışları yaptı. Oral çalışmalar Leyla Zanayla yaptı mülakat var. Rota meclis olmalı demiş sana. İlk grup toplantısında da söyledim. Girip mecliste mücadele etmeliyiz. Halk bizi meclise gönderebilmek için ne fedakarlıklara katlandı şeklinde konuşmuş sana da. Ee... Esat Canan da e, meclise gelip gelmeyeceğini yarına kadar netleşeceğini söylemiş. Ama halkın genel eğiliminin milletvekillerinin meclise gitmesi yönünde olduğunu dile getirmiş. E, öte yandan da BDP eş başkanı Demirtaş bize öyle bir tehdit geldiğini kanıtlasınlar istifa edeyim demesi üzerine de Ahmet Altan da diyor ki yani bu haberler uydurmadır diye de ekleyince e, Ahmet Altan da demiş ki biz Ak Tütün baskınının haberini ve görüntülerini yayımladığımızda Genelkurmay o haberin bir görüntüsünü öne alarak orası söyledikleri yer değil yanlış haber veriyorlar demişti Haber doğruydu. Kurnazlık edip tek bir kareyle yalanlamaya çalışıyorlardı diyor. Şimdi de Demirtaş bize öyle tehdit gelmedi diyor. BDP'ye gönderildi demedik zaten. KCK'nın kurum ve kuruluşlarına gönderildi dedik. Kesin bir şekilde öyle bir muhtıra yok demeliydi haberi yalanlamak için. Etrafında dolaşmamalıydı diyemez. O muhtıra var çünkü. 10 gün kadar önce gönderildi ve o haberi muhabirimiz tırnak içinde içeriden aldı diyor. Aynen KCK'nın bugün bu haber nasıl sızdı diye araştırmaya başladığın haberini de içeriden alması gibi. Evet. Böyle bir ortam. Bulanık bir ortamda devam ediyoruz. Bence siyasete bu noktada bir miktar ara verip Siyaset demeyelim ya. Spesifik bir konuya ara veriyoruz aslında. Evet, Siyaset ara vermiş olmuyoruz. Hiçbir zaman ara vermiyoruz haklısın. Ve öncelikle şey, büyük bir çevre mücadelesi vermiş olan Wangari Maathai'nin ilk Afrikalı kadın olan Nobel Barış Ödülü kazanan Kenya ormanlarını korumak için müthiş bir kampanya yürütmüş Ve sonradan da çevre bakan yardımcılığına kadar da gelmiş olan bir mücadeleci kadının 71 yaşında kansere yenik düştüğü haberi vardı. Ta 1977'de yeşil kuşak hareketini kuruyor. Ve yani özellikle yoksul kesimleri ve daha da özellikle kadınları kırsal bölgelerdeki vuran çevresel ve sosyal koşulları düzeltebilmek için mücadele veren bir şey. Burada bir şey seziyor musunuz? Ya daha doğrusu sizin de herhalde gözünüze çarpıyordur. Ee, özellikle kadınlar e, vurgusu. Örneğin Türkiye'de en son bu Erzurum'daki HES karşıtı e, gösteride de özetleri geçerken kadınların rolüne vurgu yapmıştınız da Trabzon'a geçen Çaykarı'da yaşanan da yine kadınlar öndeydi. Daima öyle de bir şey görünüyordu. Çünkü yine bundan en fazla etkilenen kadınlar oluyor. Ve onlar yaşamı sürdürmenin en önemli anahtarı da kadınlar tabii. Ya yani inanılmaz görünüyor. Onlara da geliriz. Birazdan konuşabiliriz. Yani çok ilginç aslında. E, Wangar imanatai aslında olağanüstü ilginçlikte bir insan. Çünkü yani akademik aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde okumuş, master almış filan. Fakat doktor, veteriner evet. ve profesör oluyor. Ama onu, onu hiç kimse akademik özellikleriyle bilmiyor. Daha doğrusu onu da geçerken söylüyoruz. Asıl önemli özelliği büyük bir... Bir aktivist, bir eylemci bu konuda. Evet, halk mücadelesi vermesi... ...yani sürdürülebilir bir yaşam olması... ...kadın hakları ve demokrasi... ...çevrenin yanı sıra... ...yani sadece bir çevre... ...şeyi de değil... ...müthiş, cesur bir kadın ve... ...baya çok önemli şeyler. Şöyle bir sözü var mesela... ...Common Dreams'e kendisiyle ilgili... ...yazılan... ...yazıda ölümü üzerine... ...son derece önemli... ...hani Türkiye'de de yaşanılan... Her yerde zaten birbirine benziyor bütün bu çevre mücadeleleri aslında. Ama e, vurgu özellikle 24 e, Eylül'de bu hareketeden gezegen eyleminin ertesinde benim aklıma böyle şeyler dolaşmaya başladı. Düşük katılımı gördükten sonra şöyle demiş e, Matai. insanları güç vermeden çevreyi koruyamazsınız. İnsanları bilgilendirirsiniz, bilgi verirsiniz. Ve e, bu kaynakların aslında kendilerine ait olduğunu, kendilerinin olduğunu anlamalarını sağlarsınız. Evet, o yüzden ancak o zaman e, korumak için harekete geçerler. Evet, yani enforme etmek. işte, evet. Evet, yani Hem güç kazandırmak hem enforme etmek ve bütün bu kaynakların aslında doğanın kendisinin ve orada yaşayan canlıların olduğunu evet. anlatırsanız o zaman korurlar da tabii diyor ve e, mesela Uhuru işte özgürlük anlamına gelen Uhuru e, parkında e, başkan o zamanki başkan Daniel arap Moi, şey demiş ben oraya büyük bir iş binası yapacağım parka demiş <gülüyor> Kenya'nın özgürlük parkına ona karşı çıkmış 1989'da yani e, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kalbinde bir yeşil alanı Korumaya çalışmış e, Fakat Bayağı ciddi bir Mücadele sonunda ancak vazgeçirebilmiş 1999'da da e, Gene e, Ormanların satışını Orman arazisinin satışına Engel olmak için Kamu Alının Karura ormanının O zaman da polisleri üstüne salmış Başkan ve Matai'yi Joblarla dövmüşler yerlerde sürüklemişler. Kırmaçlanmışlar. Evet. Evet. Ama e, ilk PhD e, doktora e, sahibi kadın da oymuş. E, oradan çıkan coğrafyadan. Evet son derece güzel. Zihnen ve bedenen olağanüstü bir kadındı gerçekten ve hareketi sonunda 47 milyon ağaç dikilmesine Ormansızlaşma, ağaçsızlaşma ve erozyonu önlemek için ve bütün dünyada da bir milyar ağaç dikilmesi hareketine de öne ayak olanlardan bir tanesi. 2002'de de parlamentoda seçiliyor ve 2003'te de Çevre Bakanlığı yardımcılığına galiba getirilmiş ve müthiş bir damga vurmuş kendisi oluyor. Ona da burada anısın önünde hakikaten saygıyla eğilerek devam edelim. Ortalık birbirine girmiş vaziyette zaten. Manila'da Filipinlerin kuzeyinde e, her türlü şey elektrik kesintileri, ağaçlar kopmuş gitmiş. <gülüyor> Muazzam seller var. Nesat tayfunu orayı bir Islak cehenneme çevirmiş. Boşaltılıyormuş zaten. Şu anda büyük ölçüde tahliye ediliyormuş. Evet bir bebeğin öldüğü haberi var. Dört kişi kayıp. El Cezire'den gördüğümüz haberler bunlar. Altı balıkçı kayıp. Elli bin kişi de <gülüyor> <Yani> gelip geçici <gülüyor> merkezlere yerleştirilmişler. Yüz bin kişi. Öyle mi? Son güncellemeye göre evet, an... El Cezire'den yine öyle geçici merkezlere yerleştiriliyormuş. Evet, oradan da daha doğrusu yerleştirilmek istiyor mu? İstiyor evet. Kolay değil onu yani. Ve yine bilmem kaç yıldan beri görülmüş en yüksek yağmurlar oldu. Bu haberler artık tamamen sıradan. Bunu ilk yıllar önce, yaklaşık 7-8 yıldan beri daha sık söylüyoruz belki 10 yıldan beri ama her geçen gün Bilmem kaç yıldan beri görülmüş en büyük seller, yangınlar vesaire diye anlatıyoruz. Bu da herhalde bir şeyi belirtilebilir. Yalnız tam karaya vurduğu yerde 185 kilometre saatte olacakmış. Bu da üç, üçüncü kategori bir şey haline getirecekmiş. Meşhur bir şey var, ölçek var. Safia Simpson ölçeyi ona göre. Oradan da Vietnam'a gitmesi. O da Viet... bekleniyor. Vietnam'da da şu anda zaten bir tropik depresyon. Alçak basınç alanı var. Haytang diye. Zaten fena halde sellere batmış durumda Vietnam. Onun üstüne de gitmeleri tehlikesi var. Bu arada isterseniz Bolivya'ya geçelim. Evet. Yani oradan Bolivya'da devlet başkanı Evo Morales'in. E, ...yerlerin protesto ettiği Amazon ormanlarından geçmesi planlanan otoyol projesinin askıya aldığı bildirilmiş. Böyle bir yeni açıklama var Haber Merkezimizden. Ha, bu yeni. Yeni yeni az önce geldi, gözde yolladı. Devlet başkanlığından yapılan açıklamada bu ulusal tartışma devam ettiği sürece... ...ve bu konuda karar alıncaya dek yol projesinin askıya alındığı belirtilmiş. Projenin ne zamana kadar askıya alındığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamış... Ancak daha önce yol projesiyle ilgili bölgede referandum yapılması konusunda bir açıklama vardı. Şimdi herhalde bunun sonucu en azından beklenecek. Yani orada da Amazon yağmur ormanlarından otoyol geçmesi, ülkenin aslında ilk, dünyanın ilk büyük işte toprak ana haklarını anayasasına da geçiren ülkelerden İkincisi oluyor aslında Ekvador'dan sonra ve bu konuda büyük bir mücadele yürütüyor. Tabii çelişkiler de var demek ki böyle. Yani çelişkiler olsa da hükümetin geri adım atıp, atıp da bunu ertelemesi, bu konuda referandumuna falan gitmesi de başka bir şey herhalde. Hani diğer yerlerde görmeye alışık olduğumuz bu demokrasi açığının orada en azından o boyutta tezahür etmediğini gösteriyor. Evet, yerli halk bayağı 50 bin yerlinin hayatını etkileyeceği belirtiyordu otoyol. 3 farklı Amazon bölgesinde. 40 gündür devam eden protesto yürüyüşü varmış bununla ilgili olarak. O yerli halkın başlatmış olduğu. 3 aylıkta bir bebek ölmüş. Bayağı sert evet. şeyler de oldu. 40 gündür devam ediyormuş. Uf. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göstericilere... ...göz yaşartıcı gazla müdahale edilmiş bu arada. Yukuma bölgesinde dün. Polisin müdahalesinde iki kişi yaralanmıştı deniliyor. Ee, aslında şey de ilginç tabii. Hani Morales'in kendisi de zaten e, bu Koçabamba bölgesinde e, su özelleştirmesi karşıtı. Hareketlerin içinde bir lider olarak ilk e, siyasi olarak göz önüne çıkmıştı. O bakımdan da ilginç ama en azından şeyde olumlu bir haber. Şu ana kadar bunun iptal edilmiş olması da olumlu bir haber. Bir başka haber daha var konuyla ilgili olarak. Ee, Bolivya'da savunma bakanı dün bu yaşanan çatışma hani şey daha doğrusu polisin göstericilere müdahalesi üzerine savunma bakanı istifa etmiş. Evet çok önemli bir haber tabi. Savunma evet. bakanı mı? Savunma bakanı. Niye? Savunma ile ne alakası var bunun? Vallahi herhalde savunma Bakanlığına bağlı güçler tarafından yapıldığı o müdahale. Hmm. Evet. Ee, bu şekilde evet oldukça yani mücadele şöyle yazmış istifasında da bu bizimkisi yol değil biz bu işleri daha farklı şekilde yapmaya yapma konusunda anlaşmıştık demiş istifa mektubunda pazartesi günde dün de Bolivya medyasında bu çıkmış bu mektup evet önemli bir gelişme bu bu ee, bir diğer önemli şey de tortumda HES oturmayı... Savunma Bakanı'nın bu arada öğrendim onu da doğrudan şeyi yokmuş. ilgisi yok ama bir hükümet üyesi olarak. Buna tepkisini dile yani. getirmek için. Evet. Evet, Tabii Savunma Bakanlığından böyle şeyler tepkiler gelmesine biz alışık değiliz herhalde. O yüzden de başka şekilde anlamlandırmaya çalıştık. Evet. Ee, oradan da hemen şeye geçelim. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesi Ödük Vadisi'nde HES meselesini konuşuyorduk. Baya bir devamı da geldi o konuştuğumuz haberlerin. Bir meydan savaşı baya akıl almaz ilginçlikte, çarpıcılıkta video görüntüleri var. isteyenler mutlaka bence bakılmasında da yarar var. Ya Savaş falan da değil aslında. Oradaki bir müdahale var sonuçta. İnsanların da... E... Kendilerini evet. savunuyorlar yani. Hayır yani son derece yerel halk hatta kimisinin başı örtülü kimisi çarşaflı sayısız kadın var ve bir de her tarafları tamamen robokop halinde özel güvenlik güçleri polislerinde bulunduğu çok eşitsiz bir durum var ve kocaman iş makineleri var. E, HES inşaatını yapılmak, yapılmak istenen de, bölgeye jandarma, polis ve özel güvenlik görevlileri çok sayıda geliyor. Bir grupta çalışmaların başlayacağı, Habertürk'te var bu, çalışmaların başlayacağı gerekçesiyle eylem düzenliyor. Pek çok kadın var, çocuklar da var, erkekler daha az, 200 kişi yaklaşık. İş makinelerinin önüne oturarak çalışmaya izin vermiyorlar. Polisin sert müdahaleleri var. Vadiden tepelere çıkanlar kendilerini buradan da indirmek isteyen güvenlik görevlerine karşı koyuyorlar. Mesela belde sakinlerinden Celal İnci polisle tartışırken bacak arasına yediği sert darbeyle yaralandı diye bir haber var Habertürk'te. Ve e, kadınlar mesela şöyle manzaralar vardı. Polisin biri diyor ki gel. Gel diyor işaret ediyor kadına. Gel de tutuklayayım seni diyor. Yani güler misin ağlar mısın durumları var. Kadın gelmiyor. Po Aa. Polis de vazgeçiyor gidiyor. Yalnız tabii bu dağılın diyorlar Çevik Kuvvet Amiri eylemci kadınlara. Grup pek dağılmıyor ve korumaya çalışıyor. E, polise taş, toprak ve sopalarla saldırdı diyor haberde. Bir poliste parmağından yaralanmış. Hmm. Ama polis eylemcileri tabii gaz bombaları ve coplarla dağıtmaya çalışıyor. Eylemci kadınlar da taşlarla iş makinesinin camlarını kırıyor. Günlerden beri hatta birkaç haftadan beri belki aydan beri söylemeye çalıştığımız şeylerden biri de bu. Bu iş çok varoluşla ilgili bir mesele olduğu için oradaki insanların başta kadınlar olmak üzere yer, yerli halkın tamamen hayatını ve geleceğini ilgilendirdiği için canla başla ve yani hakikaten ellerinde geçebilecek her türlü şeyle kendilerini ve bölgelerini yaşamaklarını savunmaya çalışıyorlar. Şimdi e, neden yapılıyor tabi o da e, söylenmesi gerekir. Mesela Rize'de yağışlar dolayısıyla bir sel olayı yaşandı. Şimdi bu selin oluş olayının yaşanmasında. Çünkü o bölgede zaten yıllardan beri yağış oluyor. Bu e, Karadeniz sahil yolunun yapılması etkili olduğu söyleniyor. E, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Fazıl Küçüğün mesela Vatan Gazetesi'nde bir açıklaması var. Kent kör bir kuyuya hapsedildi demiş. E, STK sözcülerinden bölgedeki e, Faruk Altuntaş hesapsız kitapsız işler yapıldı. Bütün dereler tıkandı deniliyor. Ee, çok programcımız acayip... Miktat Kadıoğlu profesör Karadeniz yolu şehirlerin önüne set gibi yapıldı sorun attı yorumunu yapmış da olaya karışan kişilerin görüntülerini video kameraya çekiyor bu hem jandarmanın işine yarıyor ama haber olarak da tabi bütün bu korkunçlukları da e, görmemize yol açıyor Çok jandarmanın ağır bir müdahale işine var. yarıyor başka şeyler de oluyor örneğin e, başka bir yere bağlayalım hopa'da ee, bu seçim öncesi yaşanan olaylı e, gösteriler sonrasında katılanlar biliyorsunuz terörle mücadele kanunu kapsamında e, hakkalarında hazırlanmıştı bir e, şey. Suçlamalar yapılmıştı ama e, bunlar beraat etmiş. Terörle mücadele kanunu kapsamında en azından çıkartılmış. Şu anda e, şeyden dolayı polise mukavemet... Işte, Gösteri Kanunu'na muhalefet falan gibi başka sebeplerden dolayı tutuklu yargılanmalarına devam ediliyormuş. Yani böyle bir kanun da var. İşte Hopa'da yaşam alanınıza siz tecavüz konusunda kazandığınız davaların sonuçların davaların uygulanmamasına bir tepki olarak da orada olabilirsiniz ama... ...terörle mücadele kanunu kapsamında... ...yargılanabilirsiniz. Bu ihtimal her zaman var. Ama şeyi hiç anlamadım tabii. İzinsiz gösteriden hala tutuklu olmasın. Onun doğru olmaması... Bir gün olma gazetesinde izinsiz... E, ...gösteri şeklinde verilmiş. Ama bir anetten baktığımız zaman örneğin... E, ...polise mukavemet... ...gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet... ...ve kamu malına zarar deniliyor. Yani evet. İzinsiz gösteri evet. değil. Bunlardan dolayı... ...tutuklu yargılanmalara devam Şimdi Bu üçünden de tutuklu yargılanmaya devam etmek deyin işte tabii. Ayrıca da tabii yani burada büyük bir hukuksuzluk da var gerek orada. Başından var zaten. Yani öyle başından, bir kanunun içine dahil evet, edilebilmesi aynen. hukuksuzluk. Aynen. Şeyde Erzurum'un Tortum ilçesindeki şey de aynen öyle. Çünkü bir mahkeme kararı ya yani uygulaması uygulamak durumunda olduğu güvenlik kuvvetlerinin bir mahkeme kararı falan yok. Böyle Suaf bir şey. Hatta bir de şey var. Bir Leyla'yı okumuştuk. 80 yaşındaki Şükriye Yalçınkaya ve 17 yaşındaki torunu Leyla Yalçınkaya'nın HES protesto eylemine katıldığını ve Leyla'yla babaannesi aynı evde yaşıyorlar ama birbirleriyle konuşmaya korkuyorlar. Çünkü yasak. Konuşması. Öyle bir ceza verilmişti mi evet, kendisine? Yaratıcı cezalar. Hani böyle bazen okuruz ee, şey... ...yabancı menşeli gazetelerde falan... ...aa ne kadar yaratıcı ceza falan... ...işte bu da öyle bir akıl çalıştırılmış. Konuşuyorlardı Ama herhalde. kendi ailesiyle konuşamıyor tahmini. Veya en azından eylemci konuşurken diye. düşünüyor. Evet, eylemci diye. ne sen de eylemcisin... senle konuşmayacağım bile diyemiyor mesela... ...değil mi? Bu da ilginç bir karardı, evet. Fakat giderek sertleşerek devam edecek. Bu başka da dünyanın dört bir tarafından da çevre haberleri de var. İlgin hem iyi hem kötü olanları onları da dokuz buçuktan sonra yaparız. Açık gazde. Ahmet İnsel'le ufuk turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Evet bu Fransa'yı epey sarmaya sarmış gibi gözüken skandallerden daha doğrusu bahsetmeliyiz biraz herhalde. Evet bir e, siyasal parti e, yasa dışı finansmanı, e, kampanya finansmanı e, skandali bu. E, 1995 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Edouard Balladur'un İki sağ sağday vardı hatırlayacaksınız. Jacques Chirac ve Edouard Balladur. Jacques Chirac seçimleri kazanmıştı. <gülüyor> Edouard Balladur'un, o dönem başbakan olan Edouard Balladur'un seçim kampanyasını e, finanse ederken e, bir e, kullandığı Sarkozy'nin de içinde olduğundan şüphelenilen bir e, finansman yöntemi. Evet, Baradürün de kampanya sözcüsü ve kampanya sözcüsüydü. Evet, maliye evet. bakanı filan. Bütçe ee, bakanı. Bütçe ne? bakanıydı. Evet. evet, kampanya sözcüsü ve bütçe bakanıydı. Şu olayları anlatırken ortaya çıkan isimler Sarkozy'nin çok yakında olan isimler şu anda. hakkın Haklarında gözaltına alınan ve soruşturmaları devam eden iki kişi. Sarkozy'nin çok yakın iki kişi. Buna geçmeden önce belki bu Sarkozy'yi yıpratma operasyonu olarak da tabii şimdi ortaya çıktı denebilir. Pek öyle değil çünkü Sarkozy'yi yıpratmak pek gerekmiyor galiba. Kendi kendine yıpranıyor yaptıklarıyla ve ettikleriyle. Son 2007'den beri Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde sağ partiler girdikleri bütün seçimleri kaybettiler. Belediye seçimlerini kaybettiler. Fransa'da e, kantonal seçimi denen e, bizdeki il genel meclis seçimlerine denk. Tam il genel meclis edilir. İkisinin arası bir şeydir. Kan, Nahiye, eski nahiyenin benzeri bir yapıdır. Onu kaybettiler. E, yerel yönetim seçimlerini kaybettiler. Avrupa parlamentosu seçimlerini kaybettiler. Ve bu pazar günü de Senato'da ilk defa e, Fransa'da 1958'de Senato ihtas edildiğinden beri yeniden kurulduğundan beri e, Senato'da sağ çoğunluğu kaybetti. Senato seçimleri kısmi seçimlerdir. Üçte bir yenilenir her e, üç yılda bir. E, ve e, sağ ilk defa Senato'da e, Senato başkanlığını kaybedecek ve e, 178 solun e, Sosyalist Partisi, e, Yeşiller, Komünist Partisi ve sol radikallerden oluşan e, listeler ortak liste e, 178 e, senatöre ulaştı, sağ ise 170 senatöre düştü. Bu ada e, Türkiye'de hep e, Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da e, senatör veya milletvekili seçilen Türkiye'lilerden bahsedilir. Ama bunların isimleri e, Türk-Müslüman ismi olduğu için dikkat çeker. Bu yeni seçilen senatörler arasında bir Türkiye'li de var. Ester Bembasa, Paris çevresi Valdeman e, e, ile dördüncü sıradan e, Yeşillerin adayı olarak solun ortak listesinden senatör seçildi Ester Bembasa. Esther Benbasa'yı e, iletişim yayınları okuyucuları e, iki tane çevrilmiş kitabından tanıyacaklardır. Balkan Yahudileri ve e, kaybedilmiş e, Ülke İsrail başlıklı kitapları. Ester e, Benbasa 1901 19, lise sonrası eğitimi için Fransa'ya gitmiş. Ailesi Türkiye'de olan bir e, Türkiye'li e, Yahudidir. Aynı zamanda. Evet o da ilginç tabi. Senato'ya Evet, senatör olarak seçildi. 61 yaşında kendisi. Ee, daha önce siyasi bir e, şey yoktu e, bildiğim kadarıyla. Bir e, seçilmiş bir herhangi bir e, kuruma, e, siyasal e, belediye meclisine, yerel yönetimlerde bir e, şey oynamamıştı, bir seçilmişliği yoktu. Üniversite seçildi araştırmacıdır. Üniversitededir kendisi. Öğretim üyesidir. Akademisyendir. Gazeteleri takip edelim bakalım haberi çıkacak mı? Evet. Çıkar evet. Mı? Şimdi ben onu merakla bekliyorum. Ester Benbasa işte o Almanya'da, Belçika'da Danimarka'da seçilmiş olan Türkiye'li kökenlerden daha fazla Türkiye'li kökenli Çünkü onların bir kısmı ee, Almanya veya Danimarka, doğu, Belçika doğumlu, ester e, İstanbul doğumludur ve uzun dönem yani işte 17-18 yaşına kadar da İstanbul'da kalmış, İstanbul'da büyümüş, İstanbul'da okumuş bir Türkiye'lidir bakalım dir. E, bakalım ester Benbasa adı Türkiye'lik, Türkiye'li e, Türkiye addedilmek için e, bir engel teşkil edecek mi? Evet, Fırsat bulursak bir de bize ayarlarsanız mülakat yapalım kendisiyle. Aa, onu onu onunla temas kurmaya çalışalım evet. Çok, e, çok da sevinir tahmin ediyorum. Şu evet. ara herhalde başı işi başından açtığından ama, ama biraz sakinleştikten sonra yap, yapmakta yarar var. Sık sık gelir Esther buraya. E, kitaplarını çevirdik iki tane kitabını çevirdik e, kendisinin. E, buraya sık gelen birisi e, bildiğim kadarıyla ailesi burada yanılmıyorsam ailesi burada dolayısıyla e, zannediyorum görüşmekten memnuniyet duyacaktır tamam. şey konusunda da çok e, e, çok e, cesur e, tavırlar almaktan da çekinmeyen bir kişidir e, özellikle ırkçılık konusunda ve Yahudi Siyonizmine karşı tavır alan bir tavır al alır. Birkaç kez çok önemli bildirilere imza attı bu konuda. En son aldığı tavır dikkatimi çekmişti. Fransız yeşillerinin önümüzdeki dön seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacak emekli hakim Kadın hakim Eva Jolie, aynı zamanda e, Norveç e, yurttaşıdır. Norveç'ten Fransa'ya gelmiş, Norveç yurttaşlığında yitirmemiş Fransız ve Norveç çift vatandaşlı bir e, hakimdi. E, şimdi Yeşillerin adayı. E, on, e, Fransa'da e, Fransız Milli Bayramı olan, Bastille'nin düşmesinin kutlandığı Fransızların Milli Bayramı, bizim 29 Ekim'e denk düşen Milli Bayram'da, ee, Elize, Chancelize e, Bulvarında askeri merasimler yapılmasını, e, askeri bir gösteri olmasını Evajoli e, eleştirmişti. Evet. Bunu bir hatırlarsınız. Evet, hatırladım Hı -hı. şimdi. Bu eleştiri tabii çok şiddetli tepki, e, savun e, ve aşırı sağın tepkisine e, yol açmıştı ve Evajoli'nin Fransızlığı sorgulanmıştı ve o sorgulandığı dönemde Esther Basan'ın Liberasyonda. Çok cesur ve Eva tavrının ne kadar doğru olduğunu, ona karşı böyle bir saldırının Fransızlığını sorgulayarak saldırının ırkçılık olduğunu ve ırkçılığın sadece Araplara bilmemlere karşı değil, işte böyle bir hem kadına hem de İskandinav bir kadına. Dolayısıyla Fransız ırkçılarının pek alışık olmadıkları bir figüre de yöneldiğini, dolayısıyla ıkçılığın e, çok daha derin bir şey olduğunu e, anlatan bir yazı yayınlanmıştı. Bunları ileride konuşuyorsunuz. Evet konuşuyorlarsa, bol fırsatımız olur diye ümit ediyorum. Tahmin ediyorum. Şimdi gelelim Karaşi, e, Karaçı e, pardon, e, yani Pakistan'daki Karaçı e, kentinin e, adıyla anılan skandala. Evet. E, bu skandalın biraz Tarihini anlatayım isterseniz. Nereden ortaya çıktı e, diye başlayalım. E, skandalın ortaya çıkmasının nedeni 2002 yılında e, Karaçi kentinde. E, biz Karaç'im diyoruz. Karaşim diyoruz. Karaç'im Karaçi. Karaçi diyoruz. Evet. E, Karaçi kentinde e, 2002 yılında e, bir e, patlayan bomba. Bu bombada 15 kişi öldü. Bunların on biri e, Fransız e, Silah Sanayi e, Yönetimi'nin, devlet e, kurumunun e, çalışanı olarak orada bulunan on bir Fransız'da. Niçin oradaydılar? Çünkü e, Fransa, Pakistan'a e, denizaltı satmıştı. E, üç tane denizaltı satmıştı 1990'ların ortasında. Ve bu denizaltıların oradaki montajı e, için yanılmıyorsam e, bulunan kişilerdi. O dönemde bu saldırıyı e, basın e, bir İslamcı terör örgütünün e, Fransa'ya yönelik veya işte Pakistan'daki e, yabancı e, varlığına yönelik bir saldırısı veya Afganistanla e, savaşta bir e, Fransızların Fransızlara verilmiş bir yanıt olarak yorumlamıştı. Yani Taliban filan, El kaide var. Evet, böyle dediler. Evet. Tam hangi örgüt olduğu tam ortaya çıkmadı ama işte bu bir İslamcı Terör saldırısı olarak birkaçlı ölebilindi. öyle bilindi. Ee, bu çerçevede de e, terör saldırısına maruz kalanlar, e, ölenler Fransızlar olduğu için 11 tanesi en azından e, terörle mücadele eden sorumlu sorgu hakimi bu konuda bir e, soruşturma başlattı. Fakat soruşturma ilerledikçe e, özellikle e, Le Monde'dan ayrılıp da e, bir bağımsız internet gazetesi kuranların oluşturduğu Medyapar Gazetesi de, ondan evvelde bir başka dergide yanılmıyorsam garip haberler çıkmaya başladı. Bu haberler büyük ihtimalle soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgiler. Ee, haberlerden çıkan e, sonuç, bunun e, pek öyle İslami e, terörle falan alakalı olmadığı bir e, komisyon e, e, Torunu, bir komisyon ödenmemesi e, rüşvet yani. bir rüşvet satış komisyonu rüşvet e, resmi olabilir bir kısmı bu komisyonun bir kısmı resmi galiba ama yani ben de tesadüfen bakıyorum da telegrafte çıkan haberde de şey diyor yani Pakistanlı ajanlar sinirlenmişler rüşvet kesildi diye Aynen rüşvet Öyle kesiliyor diyor. Yani komisyon ödenmesi kesiliyor evet. falan. Bunu, bunun nedenini de anlatacağım şimdi. Ee, ve bu sefer e, iş başka bir yöre yö, mecraya yöneldi. Şimdi şöyle bir e, olayın e, geçmişine e, dönelim. E, olayın geçmişi e, 1994 yılında Fransa'nın e, Pakistan'a 3 denizaltı Suudi Arabistan'a da 3 savaş gemisi satma anlaşmasını e, imzalaması e, ile başlıyor. Pakistan'a e, satışın e, toplam e, değeri 820, bugünün parasıyla euro olarak söyleyeceğim için 825 milyon euro. E, Suudi Arabistan'a satılan 3 savaş gemisinin de değeri 2,8 milyar euro. O zaman savunma Bakanı e, François Leotard ve e, arada e, aracılar var bu aracılar e, yasal komisyon alma hakkına sahip aracılar yani gerçek aracılar bir şekilde nasıl aracılar olur bunlar bilmiyorum ama e, deklere edilen işte yüzde 6,25 komisyon verileceği e, verilmesi öngörülüyor e, ve e, 800 milyon e, e, e, euronun %6'sı kadar bir komisyon veriliyor. Fakat bu aracıların arasına e, Savunma Bakanı e e, emriyle iki yeni aracı daha ilave oluyor. İki Lübnan e, vatandaşı, kişi aracı oluyorlar ve bunlara da e, bu işlerde pek e, olağan bir şey değilmiş. Komisyonları Satışın yapılmasının Hemen akabinde Daha mallar teslim edilmemiş Ödemeler yapılmamış neyse 33 milyon Euro komisyon Ödeniyor ve hemen hemen yüzde 85'i de Hemen ödeniyor Bu Dikkatini çekiyor Önce şeyin Sorgu hakiminin Arkasından 2007'de e, Lüksemburg e, polisi e, Hayne e, SA diye yani anonim şirket SA zannediyorum sosyete anonim Hayne SA diye bir şirketin kuruluşunun e, 1994'te veya 95'te kurulması e, emrinin e, o dönemin bütçe bakanı olan aynı zamanda Baladur'ün e, kampanyasının biraz evvel dediğin gibi sözcüsü olan Nikola Sarkozy tarafından e, verildiğine dair bir belge e, ortaya çıkartıyor. Hayne diye bir Lüksemburg'da şirket Bu şirkete bakıyorlar Bu şirket bu Lübnanlılara Ve diğer komisyonculara e, Yasal gibi gözüken Bu komisyonları ödemek üzere Kurulmuş bir şirket Fakat sonra bakıyorlar ki Burada başka bir şey dönüyor Ve 1995'te Şirak seçildikten sonra Bu komisyonların Ödemesini Bu komisyon ödemelerini durdurtuyor Cumhurbaşkanı seçildikten sonra niye durduruyor diye bakıldığında ve bu durdurma nedeniyle 2002'de e, şey oluyor e, nedenir bomba patlıyor Pakistan e, gizler janları e, öc alıyorlar sözlerini tutulmadı bize verecek parlar verilmedi diye niye durduruyor dediğinizde Pakistanlara ve Erbil'li komisyon veriyoruz diye durdurmuyor fark ediyorlar ki. Bu Lübnanlı özellikle iki kişinin üzerinden verilen para Lüksemburg'a böyle paldır küldür. İlk altı ayda alış yani olmayacak kadar hızlı bir e, biçimde komisyonların ödenmesi e, Fransızlar buna retro komisyon diyorlar. Yani ödenen komisyondan geriye komisyon almak gibi hmm. geriye dönük komisyon. Baladür'ün. Kampanyasında kullanıldığı şüphesi ortada var. ta tamam, 1995'e kadar evet. geri gidiyor. 95'te. Şirak'ta bu nedenle durdurtuyor komisyonların geri kalanının ödenmesini. Evet. Ee, bunu organize eden de şu anda e, sorgu hakiminin ifadesini e, aldığı, gözaltına alıp ifadesini aldığı iki kişi. İkisi de Sarkozy'nin çok yakını. Bir tanesi Thierry Gobert, Sarkozy'nin eski danışmanı. Bu Thierry Gobert ilginç bir kişilik. Ee, Sarkozy'nin e, e, 1980'lerden beri yanında hatta Sarkozy siyaset sahnesine Nöyde, Paris'in e, Burjva e, banyosu olan Nöyde e, siyasete, siyasetçilere oranın etkili iş adamlarıyla tanıştıran bir kişi Thierry Gobert. E, bu Thierry Gobert gözaltındayken, geçtiğimiz günlerde gözaltındayken, Cep telefonu çalmış ve arayan İçişleri Bakanı ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne konuşmuşlar. Kesinlikle. Hatta polis bazı polis sendikaları bu nasıl gözaltıdır? Hani anladık çok insanca davranıyorsunuz da gözaltındaki adamın cep telefonuyla konuşmasına izin verirseniz niye gözaltına alıyorsunuz? Ee, diyorlar İçişleri arayan Bakanı, da İçişleri Bakanı. Herkesin hatrını soruyor muymuş böyle? Ee, öyle olduğunu iddia ediyorlar. Herkesin hatırını, hatırların hatırını sorduğu en azından evet. söylüyorlar. Ee, iddia ediyorlar. Onun için şöyle bir e, VIP gözaltı diye bir kavram üredi şu anda e, Fransa'da. Ee, bir bu Thierry Gober, Sarkozy'nin 1980'lerden beri yanında eski danışmanı. Bir de Nicolas Bazir. Bu Bazir daha da karışık bir şahsiyet. Bazir kim derseniz, Sarkozy Baladur kampanyasının sözcüsüyken bu Nicolas Bazir de Böyledürün seçim kampanyasının yöneticisi, Sarkozy'nin gene yakın arkadaşı ama 1990'lar, 2000'lerin başında biraz araları bozulmuş, bazir biraz bu işlerden uzaklaşmış. Büyük bir şirketin, finans şirketinin galiba yönetimine girmiş falan. Bazir aynı zamanda sadıçıydı son evlenen Carla Bruni ile 2008'de evlendiği zaman yani, e, magazin tarafını sevmişim <gülüyor> bu işin. Ben, ben hiç kaçırma böyle şeyleri. <gülüyor> sonra da detin doğru. Sonra da e, bas Cumhurbaşkanı olduktan sonra yakınılaşmışlar ve e, Carla Bruni ile evlenirken sadcı olmuş e, şeyin e, Nicolas Sarkozy'nin. Şimdi iki tane kişi bunlar Gober ve Bazir. Ve Bazir e, resmi hiçbir görevi yok ama. E, Elize Sarayı'ndaki, Cumhurbaşkanı Sarayı'ndakilerin ifadesine göre gece ziyaretçisi denirmiş. Bu yakın arkadaş olup işi gücünü iş, işinden çıkıp geceliğin Elize'ye e, işte laflamaya gelen ve söylendiğine göre Nikola Bazir esas olarak e, borsada olanlar, iş dünyasında olanları e, aktarırmış Nikola Sarkozy. Zaten bildiği dünyada o anladığım kadarıyla son dönemde siyasette doğrudan ilgilenmiyor. Şimdi bu iki kişi eee e, Hakkında soruşturma var ve bu iki kişi hakkındaki e, soruşturmanın yanında e, tabii e, Nikola Sarkozy'nin de soruşturulması lazım. Ama Cumhurbaşkanlığı dokunulmaz da olduğu için şu anda orada e, işti kalmış durumda. Niye Sarkozy ile ilgili iş e, biraz çapraşık? Çünkü bu konuda 2009'dan itibaren Nikola Sarkozy'nin söylediği şeyler var. En son bir yıl önce konuşmuş. Ve bu söylediği şeyler sürekli, ya bu bir, e, nereden çıkardınız? Bu bizi yıpratmak için ortaya çıkılmış bir efsanedir. Bu bir masaldır. Ee, buna inanmak için hakikaten e, insanın aptal olması gerekir. Hatta son galiba bir yıl önce bir gazeteci kendisine bu soruyu sorunca, bakın bu neye benziyor diyor Nikola Sarkozy. Şimdi ben sizi, emin olun size karşı hiçbir... E, Karşı bir tavrım yoktur. Ee, ama şimdi ben size kalkıp desem ki siz e, pedofilsiniz, çocuk e, istismarı hmm. yapan insansınız. Ve bunun kanıtı neredeniz dese, bu benim vicdani kanaatim deseniz bu, bu iş buna benziyor diyor. Resmen böyle bir basın toplantısında buna benzetti. Şimdi e, tabii gazetecilerde ve biraz da e, sorgu hakimleri ve e, yargı çevresi de Nicolas Sarkozy'nin önümüzdeki 7 ay sonunda seçimlememesi e, ve e, Cumhurbaşkanlığı nedeniyle e, dokunulmazlığının e, orta, Cumhurbaşkanı olmadığı için dokunulmazlığın ortadan kalkmasıyla beraber alacakları e, öcün herhalde hevesiyle Senato seçimlerine baktılar. E, su hakikaten e, kaynamış durumda e, Nikola Sarkozy için. Ama bu arada şunu da belirtmemiz lazım. Nikola Sarkozy'ye bu konuda yüklenirken Dönemin başbakanı Edouard Baladür için bu kampanyanın ve bu işlerin yapıldığını unutmamak lazım. Yani Edouard Baladür de Nikola Sarkozy ile beraber e, sorgu hakiminin önüne çıkması... E, gereken bir e, kişi olarak ortaya çıkıyor. Onun ailesi de İzmirliydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kimin sadıcıymış onu bilmiyorum. <gülüyor> evet onun ailesi İzmirliydi. Baladurian ailesi. Hala akrabaları olduğunu e, söylüyorlar e, İzmir'de. E, Nikola Sarkozy'nin Sarkozy de e, uzak e, de, bir e, Osmanlı şeyi var. Dedesi Selanikli e, anne tarafından yanılmıyorsam. Evet. Bir Macar bağlantısı da var. Bir i̇şte oradan Macaristan'a geçmişler evet. Selanik'ten galiba. Evet. Büyük bir başka skandal daha vardı. hatırladım bu François-Marie Bagnier diye biri de gene Macar kökenli çok zengin bir adam. Bu şeyin, o -Oreal. Evet. L Betankur evet. Betankur davasında da gene medya parı çıkarmıştı evet. hatırladığım kadarıyla. Yani skandaldan geçilmiyor ama. Bir üçüncü skandal daha var. O da e, bu e, Bazir'in e, ikinci e, karısı Elende Yugoslavi herhalde eski Yugoslav kraliyet ailesinden birisi olması lazım böyle Elendü Yugoslavi adını taşıdığına göre. Ayrıldıkları karısı e, Nikola Sarkozy'nin 2007 öncesinde e, kampanyası için de para aldığını e, yasa dışı biçimde para aldığını söylüyor, e, iddia ediyor. Be, bu söylediğin Betancur'la ilgili de 2007 öncesinde Nikola Sarkozy'nin e, doğrudan e, Betancur'dan nakit para aldığını kampanyası için elden, kayıt dışı para aldığı iddiası dile getiriliyor. Bu iddialar dile geldiğinde de Yavaş yavaş diller çözülmeye başladı. Çünkü Afrika diktatörlerinin e, bir dizi e, siyasetçi son Sarkozy olmak üzere ama ondan önce Şirak da dahil buna. E, ondan önce da galiba e, bu işin içinde var. E, bu Afrika diktatörlerinin zamanında eski Fransız kolonilerindeki Afrika diktatörlerinin e, Fransız siyasetçilerinin kampanyalarını, seçim kampanyalarını böyle milyonlarca dolarlık babullar içinde gelen paralarla destekledikleri iddiasını dile getirmeye başladı bazı kişiler bunun en azından kısa vadede hayatta olan kişiler için ve Sarkozy için bir yeni skandal olması söz konusu eğer Afrika'dakiler daha fazla konuşurlarsa evet yani bunu dile getirenlerden bir tanesi Tabii öç almak niyetiyle dile getirenlerden bir tanesi ben konuşursam bakın neler olur diyen bu Fildişi kıyısının eski cumhurbaşkanı hani seçimleri sonuçlarını reddedip direnmeye kalktı falan bir iç savaş oldu. Evet. En sonunda Fransızların müdahalesiyle kaybetti. Laurent Gabgo geçtiğimiz hı hı. günlerde böyle bir imada bulundu ama Gabon ağırlıklı olduğu söyleniyor. Evet. Yani Oğuz Atay olsaydı bat dünya bat derdi. Hakikaten bu yeni Napolyon edalarıyla Nikola Sarkozy başta olmak üzere eski bling blingci Evet. <gülüyor> blank blank mi diyeceğiz? Blank blank Fransızca diye. <gülüyor> evet işte bunga bungacı Silvio Berlusconi ile böyle harika bir Avrupa liderlik senin başka bir üçüncü, üçüncü Avrupa liderlik skandalın da vardı onu da bu arada patlatabilirsin Tony Blair'le Tony Blair'le tabi bütün rüşvet almalar haddi hesabı yok şeyin adına ortadoğu'da çok zengin şirketlerin danışmanlığı adına büyük şirketleri rüşvet mi komisyon mu çünkü rüşvet siyasi olarak gücü olarak Evet. Kom komisyon, komisyon, komisyon, komisyon diyelim yani. buna Çünkü Danışmanlık bir şey yani. yapıyormuş evet. bir sürü şirkete Başbakanlıktan ayrıldığından beri 7 milyon sterlinden fazla kazanıyormuş senede Evet bunu ama epey bir şey de yapıyordu değil mi? Eski Alman Schröder Schröder'de böyle şeyler yapıyordu bildiğim kadarıyla. Ama galiba şey çok... Petrol işlerinde. 100, 100 hatta 100 noktaya götürmüş. Schröder'in yani. Pet Ruslarla petrol ha, Ruslar, ortak... evet, ortaklığı var. Ortaklığında bizim Türkiye'deki bazı siyasetçilerin ortak olduğu, onun gizli ortağı olduğu iddiaları da Almanya'da dolaşıyor. Evet Almanya'da da Angela Merkel'de kültürler arası buluşma çöktü demesi de hatırımızda. Yani çok mükemmel liderlik gösteriyorlar. David Cameron'da Libya'da filan. Evet. Çok içeci manzara Avrupa için. E, çöküş böyle bir şey değil. Çöküş hakikaten tam bir dekadansı şey. Dekadans. Yani. Bir de bu Betancourt'un e, kovulan... Hizmetçileri de konuşmaya başlamış. Tabi tabi onlardan zaten çoğu çoğu bilgi ondan alındı <gülüyor> ama esas bu işin ortaya çıkması Betan kızı arasındaki bir ihtilaf. Evet. Ee, kızı e, mahkemeye e, gitti, e, annesinin e, bir e, akli melekelerini yitirdiği için sağ sola para dağıttığı iddiasıyla. Ve onun böyle bir danışmanlığını yapan bir adamın birkaç yılda ciddi bir para tırtıkladığı veya en azından belki de kadın gerçekten verdi, bilmiyoruz. Bu, bu, bu mahkemeler devam etti falan. Dünya kadar şey ortaya saçıldı. Sonra iki, ikisi barıştılar. Kız ve anne barıştılar. Ama tabii ha hakim artık haklı olarak siz barıştınız zaman o kamu davasıdır. Dolayısıyla biz bunun izni süreceğiz dediği için de onu hatırlıyorum. Biz barıştık size ne oluyor falan gibi... <gülüyor> Yani 20 milyar <gülüyor> avroluk bir servetten bahsediyoruz yalnız. Bak. Evet, evet. Bu L'Oreal'in sahibinin kızı. 20 milyar avroluk bir servet ve galiba bu servet o kadının da neden olduğu bir sağa sola inanılmaz bir dağıtma. Ama şimdi şöyle tahmin ediyorum... Bu ortaya çıktı çünkü bu kadın biraz akli melekelerini yitirmiş olabilir, işte aile içi ihtilaf olabilir ama benzer servete sahip fakat e, bu konularda ser verip sır vermeyen herhalde bütün iş adamları da benzer şekilde e, dağıtıyorlar. Evet, zaten yani kadının e, medyaparin gene açıklaması 150 bin avro işte Sarkozy'nin başkanlık kampanyasında 2007'de vermiş olduğu. Söyleniyor mesela. Evet. Bir de kadının akli melekelerinde herhalde bir problem olduğu doğru da çünkü iki ayrı yerde yüzler milyonluk avroluk hesabı unutmuş. İsviçre'de. Işte unut <gülüyor> <gülüyor> Nerede evet. olduğunu bilmiyorum. İşte evet. Peki. Burada herhalde o başka bir şey de olabilir yalnız akli meleği işte. Akli meleke de olmayabilir. Melekelerde bir sorun <gülüyor> da olmayabilir. Tam tersine bu unutkanlık başka bir şey katlamak için. Onun bir e, yanılmıyorsam e, sonradan ortaya çıktı. Aa ben bilmiyordum dediği bir e, Atlas Okyanusu'nda mı bir yerde bir ada sahibi oldu. Ada evet. Adayı da unutmuş. Unuttuğunu... Safa yatmak deniyor böyle şeylere. Bir de. <gülüyor> <gülüyor> e, ortaya çıktı. Fakat önemli olan bu e, Sarkozy döneminin artık e, hakikaten bu skandallar ve seçim sonuçlarıyla beraber Sarkozy döneminin sonuna gelinmesi ve sağın Fransa'da dünden beri başka bir aday çıkaramamanın sıkıntısını çok açık biçimde ifade etmesi hatta sağdaki bazı liderler Sarkozy'nin adaylıktan çekilmesinin ezem olduğunu birkaç kişi söyledi bunu. Öyle bir şey maalesef olmayacak anlaşılan sağ açısından maalesef diyorum. Evet, evet, bu, bir, tabii evet, bu bir nimet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İşte solda e, eline, beline, diline sahip çıkarsa adayı... ...öbür DSK, Dominik Stroskan gibi davranmazsa kazanma ihtimali yüksek. <gülüyor> Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Açık Gazete I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down, as soon as that Ve arkadaşlarından pay me my money down Çünkü Bir folk şarkısı Geleneksel bir şarkıyı Bizim ücretlerde Evdense iyi olur diyorlar galiba Evet bunu da e, Öyle diyorlar Söyleyenler de Yunanistan'da polis evet. Öde veya hapse git Diye gidiyor parçanın bir kısmı e, Sözleri Ya ödersin ya tık, tıkarız, Tıkılırız içeri e, o da ilginç bir tesadüf olmuş. Yunanistan'da e, göstericilere çok sert müdahale yaptığından dolayı... ...Uluslararası Afrika'a dahil olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş tarafından eleştirilen e, polis... ...kendisi de en son e, olarak ülkedeki bu tırnak içinde kemer sıkma önemlerine karşı bir yürüyüş düzenlemiş. Ve e, şey demişler... İşte uyuşturucu bağımlısı siyasetçilerin en son dozu almaları için aracı olmayacağız demişler. Bunda şöyle bir referansmış. Yunanca'da e, bir borç şeyin alınan paranın diliminin e, uyuşturucu dozuyla aynı anlamda kullanılıyormuş. Hmm. Ona bir referans vererek böyle bir pankartta yapmışlar. Bir doz daha artık olmaz. Evet halde. yani çünkü o verilen paranın dozunun da aslında Yunanistan'ı kurtarmakla falan alakası olmadığını herkes gördü. Tamamen Yunanistan'ın borcunu daha doğrusu borcunun faizini en azından ödenebilir kılınması amaç orada. Evet yani bu, bu, Ama bu, bu artık bu, ABD'de Avrupa Birliği'nde de görülmeye başlandı. İşte borcunun %50'sinin özel, özel yatırımcının özellikle borcunun %50'sinin silinmesi gibi şey, adımlar atılması gerekebileceği tartışılmaya başlandı. E, verilmesi düşünülen kredinin son dilimi hala serbest kalmadı. Bu gibi kaygılardan dolayı olsa yani, gerek. Yani evet kurtarma paketleri yapılacak. Onun karşılığında da işte bu IMF ABBA bankası çeşitli bankalarında verecekleri şeyler, paralar var. Uluslararası kuruluşların istediği. Tasarruf önlemleri de var ama perişan olmuş olduklarından şikayet ediyorlar. Gerçekten de yani bugün em ek emlak vergisi oylaması varmış ee, ve emlak vergisi artıyor. On binlerce kişi işten çıkarılacak. Bu daha yeni hükümetin açıklamalarında. Kamu çalışanları maaşlarını alamıyor veya zorunlu ücretsiz izne çıkartılıyorlar. İşten çıkartılıyorlar. Bu gibi durumlar söz konusu kurtarma paketinin etkileri sonucu. Evet yani ulaşım ve taksiciler sendikası da daha fazla greve gitmeyi planlıyor. Ee, fakat tabi yani e, mesela ilginç bir doktor Kiryaki Alexiu'yla konuşmuşlar Reuters'ın bir haberi bu. Bu çok kötü demiş hepimiz banka kredileri ve kredi kartlarıyla hayatlarımızı farklı farklı kurduk şimdi maaşları kesiyorlar ve işler kötüye gidiyor. Nasıl ödeyeceğiz? Eğer bunu halletmek için bir şey yapmazlarsa insanlar aç kalacak demiş ve sonunda patlayıp sokaklara dökülecekler demiş. Yani birçok hata yaptık demiş ama bu sadece bizim suçumuz değildi. Bankalar bizi kredi almaya teşvik etti. Şimdi de paraları olmadığını iddia ediyorlar demiş. Böyle bir... Süreç. Yunanistan demişken e, şeylerinle bahsetmek gerekir. Papandreou'dan e, bir telefon gelmiş Başbakan Erdoğan'a. Yunanistan Başbakanı e, Papandreou'dan. Akdeniz'deki gerilime görüşmüşler. Türkiye'nin itidalli, itidalli davranmasını istemiş Papandreou. E, Erdoğan ise Yunanistan'dan ya deklarasyon yayınlamasını ya da sondajın durdurmasını istemiş. Adının kaynakları çözüme varlılıktan sonra işletilmeli denilmiş. Böyle kaynak işletilmesi gibi yeni bir kavramda. <gülüyor> Armağan oldu. Evet şeyimiz. yani şey e, iyi yönetişim işletme mantığıyla ülke yönetimi böyle bir şey. Ama Vatan Gazetesi'nde mesela birinci sayfada Bülent Bülent için umarım savaşmak zorunda kalmayız diye bir açıklaması var. Ya bunları yapmayalım mı diyorsunuz bunları? Atlayalım. Bence ama şunu en azından yok. şunu en azından verelim bunun haber değeri var. Bence en fazla bunun haber değeri var. Bütün bu e, Öyle mi? Afrodit, piri Reis e, ilişkisinde. Türkiye ile anlaşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kriz çıkardı diye eden bir haber var. Muhalefet yani Kuzey Kıbrıs'taki muhalefet anlaşmayı Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun imzalamasını eleştirmiş. Meclis'ten yetki alınmadan bu anlaşma nasıl imzalandı? Sorusu sorulmuş. Yani sorulması gereken bir soru hakikaten apar topar birdenbire. Yani savaş kararını da meclise sormadan verecek olabilirler mi sence? Bence oradaki meclis de biraz etkisiz kalıyor olabilir. Yani Türkiye geliyor. Büyük Millet Meclisi'nden mi bahsediyoruz yoksa kimsenin tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye adlandırılan ülkenin kini bir tek Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak adlandırılan ülkeninkinden meclisinden değil mi? Evet. Durum böyle. Maalesef ondan sonra da oradan muhalefetten tepki geldiğinde büyük infial yaratıyor hükümette. Nedendir diye belki bir durup düşünmek gerekir. Umarım Ama fazla böyle... da derine girmeyeyim hadi siz canınız sıkıldı. Hayır bu umarım savaşmak zorunda kalmayız gibi Şeyleri, haberleri, başlıkları ve demeçleri uzun yıllardır yeride bıraktık diye düşünüyordum. Bırakmamışız demek ki. Yeri geldiler. Bu arada Piri Reis de yola çıkmış. Heyecan içindeyiz. E zaten çıkmamış mı? Yani çıktı da çalışmalarına başlamış. Kıbrıs'ın güneyinde şu anda Piri Reis. Ne alakası var tabii onu bilmiyoruz. Öyle yazıyordu en azından gazetelerde. Çok güzel bir açıklama vardı ama Piri Reis'le ilgili oradan bir profesör var. 21 kişi mi ne çalışıyormuş içinde. Bilim insanları falan var. Telefonlar çekmiyor ama onun dışında her şey yolunda demiş. Hmm. Ve kahramanca bu haklarımızı arayacağız falan gibi konuşan bir bilim insanı var. Yani şöyle söyleyeyim. Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları yapacak K.Piri Reis. Kahraman Piri Reis mi bu? Bilmiyorum. Gemisi. Piri Reis'in bir önadı var mıydı acaba? Bilmiyorum. Kahraman de diyeceğim ben. Doğu Akdeniz'de petrol-doğalgaz araştırması yapmaya başlamış. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü müdürü Profesör Doktor Hüseyin Avni Benli Anadolu Ajansı muhabirine nasıl bir açıklama yapmış dersin? Karamanlı Piri reis olabilir mi? Ben orada takıldım. Çünkü Ahmet Muhittin Piri, Ahmet İbni El Haç Mehmet El Karamani. Belki. Bir yerden bulabilirsin sen onu. Koca da olabilirmiş. Koca Piri Reis. He, i̇yiymiş. İyi, tamam. Düzelt Bunu da çözdük değil mi? Sen rahatladın. Şimdi gelelim bilimsel açıklamaya. Profesör Benli diyor ki, geminin onu akademisyen olmak üzere 21 kişilik ekibiyle 23 Eylül'de Urla'dan yola çıktığını limandan iki günlük yolculuğun al ardından da Doğu Akdeniz'e ulaşıldığını söylemiş. Biraz yavaş gidiyordu anladığım kadarıyla. Siz de her şeyin nitro hızında gitmesini bekliyorsunuz artık. Doğru. Ee, ekip saat 16.30'da çalışmalara başladı demiş Profesör Benli. Ve şu bilgileri vermiş. Telefonlar çekmediği için gemi ekibiyle uydu aracılığıyla haberleşiyoruz demiş. Müthiş. Hiçbir sıkıntılarının olmadığını bana bildirdiler demiş. Ekibin keyfi yerinde şevkle çalışmalarını yürütüyor. İştahla. Zaten Türk savaş uçakları ve firka geminin çalışmalarını yakından takip ediyor demiş. Bu sismik konulardaki uzman deniz bilimleri ve teknolojisi enstitüsün müdürü olan zat. Ve... Verilen görevin öneminin farkında olan ekibimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek demiş. Bu arada Neşet Kutlu sevgili Neşet Kutlu dinleyicimizin de haklı olduğunu geçen gün teslim etmiştim ama bende de fena değilmiş durum. Ben de baktım. Piri Reis'in 1986'ya kadar uzanan bir geçmişi var bu petrol sondaj sismik aramalarda. Bu yıla kadar bulmuşum peki bir şey. Ya zor sorudun şimdi. O, onu ona sonra bakarım. Tamam. Bir şey diyemeyeceğim sana. Evet bir şu şey meselesine gelelim. İki yüzden fazla kişi kendini tutuklatma eylemine girdi. Kanada tarihinin. En büyük iklimle bağlantılı sivil itaatsizlik hareketinde. Parliament Hill diyorlar onu. Parlamento tepesi. Ve yüzden fazlası da trespass yani izinsiz yetki aşımı mı nedir o? Ee, geçtikleri için. Ee, şey, özel mülke. Tecavüz mü? Özel evet. mülk değil orası ...yani girmelerinin yasak olduğu yere giriyorlar... ...veya kamu mülkü artık evet. neyse. M mülke, teca o. mülke tecavüz. Kamu mülküne. Devlet arazisine belki. Evet. Olabilir. Fakat devam edecekler. Fakat kimlerin tutuklandığını... ...mesela Maud Barlow var. Council of Canadians... ...şeyi... ...adlı kuruluşun başında... ...ve kendisi dünyanın önde gelen aktivistlerinden ve su konusundaki özellikle araştırmalarıyla çok temayüz etmiş bir yazar. Polaris Institute'tan Tony Clark var. Greenpeace'ten Keith Stewart ve Mickey Sue Cree kuzey yerlilerinin hani şu biz atalarımızdan miras kaldı, çocuklarımıza miras bırakacağız diyen at sözleri söyleyen reisin kabilesinden George Poitras ve her kesimden ve her bölgeden Kanada'dan Ottawa'daki bu eyleme giriyorlar bu pe bitümen petrol bitümen. Pet Nasıl bir türlü ona isim bulamadık da bu arada yani bitümen petrolle çok fazla mi? şey geliyor evet. böyle masumane geliyor kulağa ondan dolayı bilimsel bir ismi varmış gibi. Zift petrolü bence en iyisi. Zift kumullarından elde edilen petrol kaynatarak yapılan. Ziftin peki yani aslında. Heh, işte bulduk. Ee, en gençleri tutuklananlardan 19 yaşındaymış. En yaşlısı da 84 yaşında. İyi bir şey dağıldı. E 84 Yaş yaşında olanın torunlarının kendisiyle konuşması yasaklanır. Şimdi ben size söyleyeyim. Ee, olabilir. Olabilir. Çünkü Türkiye'de olsaydı olurdu en azından. Vallahi Kanada'da bu gidişle Kanada'da da olacak. Yani Amerika'nın şeyini görünce ben Wall Street'te polisin neler yaptığını ve Kanada polisi de giderek kendini biliyor. Çünkü yani bilemek anlamında biliyor. Hı hı. Bileniyor. Bileniyor. Ve sonuçta da Steve Harper'ın baş azınlık hükümetinin başında yöneten Steve Harper'ın da söylediği gibi siz Kanada Başbakanı. Kanada Başbakanı. Siz ne diyorsunuz? diyor. Burada ne kadar para var? Biliyor musunuz? Bu zift petrollerinden diyor. Biz dinler miyiz diyor. Onun için çok sert olabilir yani. E, zaten Harper'da Kanada'nın önündeki en büyük tehdidi e, İslami terörizm olarak görüyor biliyorsunuz. E, Harper'ın arada... son güncellemesi yapılmamış. Son 10 yıldır falan. Öyle mi? Ben öyle tahmin ediyorum. Bir Amerika Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerde de şirketin, lobi şirketinin bu zift petrollerinin çıkaran şirketin lobicileriyle de Hillary Clinton'ın yakın ilişkileri olduğuna dair kanıtlar çıktı ortaya. E, Ahmet İnsel de zaten Fransa'daki bu yakın ilişkileri biraz anlatı verdi. Ne olacak Hep, bu dünyanın hali? Hepsini takip edilmek imkansız ama... E, yani insanı gerçekten sinizme itebilecek şeyde, büyüklükte, tehlikede ve eskiden komple teori olarak nitelendireceğimiz, nitelendirmeye yatkın olduğumuz şeylerin gerçek olduğunu bir bir görüyoruz ve canımız sıkılıyor. Dünyanın hali ne olacak bilemiyorum. Ama bırakırsak iyi olmayacak gibi ucuna. Evet bence de. Buzlarla ilgili erime meselesini yerine bırakacağım. Vakit kalmadı onun yerine. Onu verdik dün. Everest'te artık üşümeden rahat çıkacaksınız. Evet ama çok ayrıntılı bir Damien Carrington'ın güzel bir haberi var Guardian'dan. Onunla ilgili şey yapacağız. Ve çıkmadan o zaman güzel bir hoşluk söyleyeyim sana. Dün, dünden kalan bir haber. Başkan Barack Obama gizlice sığınak delen 55 güçlü sığınak delen bomba bombayı İsrail'e okutu verdi. Okutu verdi. Newsweek'in haberi bu. GBU 28 bombaları. Bu ilk 2000 yılında bununla ilgilenmeye başlamıştık biz 2000 yılında açık radyoda. Erkenmiş. Ben kendi adıma 2001'de e, Afganistan müdahalesi sonrasında. Papatya i̇lk karşılaştık. Bir de bu sığınak denenler vardı. Ee, çok ilginç bir şey var. Ee, adını vermediği Amerikalı ve İsrailli yetkililerden bahsediyor Newsweek. Ve diyor ki, e, İsrail kendi bu sığınak delen bombaları teknolojisinde geliştirmiş. Biliyoruz İsrail'in son derece gelişkin bir teknolojiye, know-how'a sahip olduğunu, bilgi Peki neden Amerika'dan almışlar? Reverse engineering için mi? Bilmiyorum. Söküp kendileri... Hayır kendilerinde varmış. Aynı teknoloji. Ee, kendilerinde olduğunu dünya bilmiyor mu? Biliyor. Kafayı çalıştır. Oo. Daha ucuzmuş. Kendi iman etmelerinden daha ucuz. Tabii artık. sürümden kazanıyor Amerika. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Hiç aklıma bile gelmezdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bin kiloluk bombalar bunlar. Yaklaşık 900. 50 kilo filan. Ve işte bütün her türlü betonu filan deliyor. Deldiği rivayet ediliyor en azından. Yani evet. orada düştüğü yerde canlı bırakmıyor. Papatya kalmıyor. Etrafta falan filan. Ama akıllı mı bunlardı? Yok. Bunlar, Bunlar aptal bomba. kunt. <gülüyor> kunt bomba. <gülüyor> Güzelmiş. Ee, bir son dakika haberi verelim. Saat 9'a doğru düştü bu haberde. Ee, Şanlıurfa'da NTV'mden bir aktarayım ben. Eğitim Sen ve İnsan Hakları Derneği'ne baskın deniliyor. Ondan sonra haberin detayı şöyle. Kentte bu sabah PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda aralarında Eğitim Sen ve İnsan Hakları Derneği başkan ile yöneticilerinin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Saldırı mı olmuş yoksa doğrudan operasyon mu anlayamadım tam. Saldırı derken ya i̇lk haber baskın... Operasyon. Yani baskın falan yok. Hayır, yani PKK'ya yönelik operasyon yani, deniliyor. Evet. Eğitimsel ve İnsanlıkları Derneği Başkan ile yöneticileri gözaltına alındı deniliyor. Evet. Yorumlamayalım. Peki. Bırakalım ve gidelim. Bud Powell çalacağız. Bud Powell, Amerikalı çok önemli bir caz piyanisti. Aynı zamanda çok... Önemli isimlerle de Monk, Parker, Gillespie gibi isimlerle de birlikte çalışmış. Bebop tarihinde de çok önemli bir rol oynuyor. Ve kendisine de hatta ça piyanonun Charlie Parker'ı diyorlar ustalığını belirtmek için. Onun Bud Powell ve arkadaşlarından, onun doğum günü 1924'te bugündü. 1966'da ölmüştü. Oldukça genç bir yaşta Bud Powell. Onun... Un poco loco adındaki parçasını çalıyoruz. Yani biraz kaçık diye yorumlanabilir, çevrilebilir yani. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.